Sallallahu teala fi Kitabı Aziz, Aüzebillahi min Şeytanir Rajeem, Bismillahi R-Rahmani R-Rahim, Ve la Ve Uamilu Salihate Ve Uasalih Hak Ve Sabr. Ahkamı eski olan daima genç ve dinç bulunan, hasımlarına her yerde, her zamanda, her mekanda galip olan peygamberler peygamberi Allah'ın sevgili mahkumu. Sultanımız Sultan-ı Enbiya Efendimiz Hazretlerine nazir olan Kitab-ı Kerim'in surelerinden okumuş olduğumuz sure, Sûret-ül Asır'dır. Geçen hafta denizlerden bir katre, köroya artan bir zerre, şemisten bir hüzme olarak sizlere insanımızın döndüğü kadar, ilmimizin yettiği kadar anlatman gayretinde bulunduk. Sizlerden de herkes nasibi kadar bundan bir şeyler istifade ettiğini ümit etmekteyim. Yine aynı ayet-i celil'e üzerine duracağız. Yine nasibimiz kadar bu sureden tenevür edeceğiz. Yani nurlanacağız. Bu sure-i ile Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde kısa bir sure fakat mana bakımından bütün Kur'an-ı Kerim'in manası ve kelimatı ve harfleri, hepsinin manaları vardır. Harflerin de manaları vardır. Kur'an-ı Kerim'in harflerinin manaları da vardır. Tabii bu ehline göredir, ehline söyler. Kelimesi, cümlesi, ayeti hepsi Ayrı ayrı insanlara hitap eder, herkesin ilmi, idraki, irfanı ne kadarsa ve birden nasibi ne kadarsa o kadar buradan nurlanır. Suri cehille gayet kısa olmakla beraber mana bakımından İmam-ı Şadi Hazretleri'nin sözünü söyleyelim. Yani Kur'an-ı Kerime muadildir diyor. O kadar mühim. İmam-ı Şadi dediğimiz vakitte bunun mali imamı, imam mali anlamayalım. Bunlar hak mezheplerinin imamlarıdır. Arkalarından milyonlarca insanı getirmişler iştihatlarıyla, tembir etmişler, nurlandırmışlar ve kıyamet gününe kadar da iştihatlarıyla insanlar hak rızasını bulacak, hak yollarına girecek Allah'a vuslat edeceklerdir. Ve aynı zamanda maneviyat bakımından da İmam-ı Hazretleri kutuptur kendisi ve Kureşi'dir ve Resul-i Ekrem'in sülalesindendir yani sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an-ı Kerim kadar manası var bu Suri bütün da böyledir. Burada serahat var yalnız, mühim olan. Serahat var burada. Bazıları <gülüyor> dal bir işaretli dal bir iba ibare ile işaretle ibareyle düştü. Zahirde göremezsin. Ehli lazım mutlaka görmek için. O da, bunun demek söylediğimiz gibi takva ehli, verâ ehli Kur'an'dan anlayabilir. Ne kadar Allah kalbinde Allah korkusu, haşiyetullah var ise Kur'an'dan o kadar istifade edersin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in baş tarafına cenab bak, Hak Hüdellil Muttakim buyurmuş. Kur'an Muttakilere hidayet eder demiş. Muttaki demek Allah'tan korkan demek. yani. Bu korkuların da nevilerini falan söylemiştir böyle sırası zamanı geldiği vakitte. Bir takım aşıkan vardır ki Rabbim bana kulum demezse benim halim nize olur. O cennet için cennete tamamen hakka ibadet etmemiştir. Nar korkusuyla da cehennem korkusuyla Allah'a ibadet etmemiş. Kul olduğu için Rabbül alemine Allah olduğusun ibadet etmiştir. Ben ibadet edeyim de hak beni ne yaparsa yapsa ona ait olan bir şey. Bana kulluk, ona Allah'lık lazım. Bir kısım vardır cehennem ateşinden korkmuştur. Azab-ı cahinden korkmuştur. Haktır, gerçektir. Allah'ın narı da haktır, nuru da haktır, cenneti de haktır, cehennemi de haktır. Allah cenneti yaratmıştır, ehli yaratmıştır, cehennemi halketmiştir, onun da ehli vardır. Suali de, mizanı da haktır ve gerçektir. Bunlar mutlaka olacaktır. Senin görmemem, benim görmemem, benim inkarım senin inkarımda değildir. Muhakkak bir gün bunlar öne çıkacak. Münkirler, inkar edenler mahcup olacaklardır. Yüzleri kararacaktır. Şimdi yine deryadan bir katı olmak üzere. ve asrı ayet-i kerimesinde bu Allah-u ve Tealadır Yani yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki. Yerin göyun sahibi bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki seni ve beni halk eden neden bir katre su parçasından ana rahminde halis kanıyla kudret fırçası ile etmiş istediği şekle bizi koymuş yani bizim istediğimiz olmamış onun istediği gibi olmuş o şekle koymuş sonra bizi dünyaya getirmiş çocukluk gençlik dinçlik ihtiyarlık sonra öldürmüş Sonra sokaç çok hatika Giden Giden var mı, gelen var mı, dirilen var mı, gören var mı? Her anda ölüm dirilmektesin. Sen farkında değilsin. Bu iş çok hızlı olduğu için, çok suratlı oluyorsun. Çok süratli olduğu için farkında değilsin. Sen ölmeden evvel öl. Allah'a tam bir teslimiyet Teslim ol. Çünkü İslam teslimdir, teslimiyettir, selamettir. Yani İslam'ın nuruyla tünü O vakit hiç ölmeyeceksin. Ölüm yok senin için. Senin için ölüm yok, olum var, olmak var yani. O vakit ölüm hayvanlar için, insanlar için ölüm yoktur. Allah Resulü'nü tasdik eden, Resul-ü Ekrem'in yolundan yürüyen, onun çizdiği yoldan aşmayan, hududu ilahiyeden taşmayanlar, onlar rıza ve ridvan, onlar katiyen ölmezler. Onlar olurlar. Ölümün tadını tadarlar. Ölümün tadı aşıklar için pek acı değildir. Tatlıdır. Hatta şehitler için, baksana resul Ekrem'e de buyuruyor. İki türlü şehit var. Bir şehit var, düşmanla gaza etmiş, katılınmış. Bir şehit var, nefsiyle mücadele etmiş, şehit olmuş. başka şehidi. Düşmanla boğazlaşıp çekişen şehit diyor ki, Ya Rabbi beni dünyaya getireyim, tekrar dirilt. Tekrar ben senin oğlunda şehit olayım. Tekrar beni getir, tekrar yaşat. Tekrar ben kafirle gaza edeyim. Tekrar şehidi, ne kadar zevkli bir şey demek ki onun için. Bir de aşk şehidi var, hak şehidi var. Aşk şehidi yani Allah'a aşık olmuş. Nefsiyle ilemiş, Nefsini taht mahkumiyetine almış. Kalbini aşkullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulillah, muhabbeti ehli beyti Mustafa, muhabbeti evliyaullah ile tezyin etmiş. İnsanları insan diye sevmiş, adam oğlu diye sevmiş. Allah'ın Resulü'nün sözüne... İttiba ilemiş demiş ki İrahumun menfil artı yarahumun fizieme siz küreya artı bulunan ziruhlara yani ruh sahiplerine merhamet olunuz ki Allah size merhamet doara bu size itibâd bir kalbinde kin yok çünkü kim Müslüman için değildir. Mella hu kimün leylehu diyun bir kimse kalbinde kim varsa o adamın kalbi hastadır. kin olan kalpte din olmaz. Yani ezitten <gülüyor> ayestemiyan iki zittir decem olmaz. Bir kalpi hastadır ya sıhhatlıdır Sihatlıysa bütün vücut sıhhatlidir. Kalp rahatsızsa bütün vücut rahatsızdır. Bunun manası yani şeyde hem iman, hem din, hem Allah, hem şeytan ikisi birer cevap olmaz. Onun için sür çıkar ağyarı dilden dilimiz evliya Allah sözü ne kadar güzel. Bak sür çıkar ağyarı dilden tatice li'l hak padişah konma saraya hane mamur olmadan. Sen Resulü Ekrem'in yolundaysan eğer Resulü Ekrem Miraç etti de Miraça ila Mirac etmen lazım yani. Uruç yükselmen lazım. Hakka vuslat lazım yani. Madem ki Resul-i yolundan gidiyoruz. Hazreti Muhammed'e, Muhammedur Resulullah dedim. Kazandım bunda. Allah. Bu sözde kazandım. Bu söz Allah. yedi cehennemin ateşini söndürdü. Muhammedur Resulullah. Bu sözü söyleyenler cehennemin ateşini söndürürler. Bu sözün nuruyla. Nâr-ı söner. Sen bunu söyledin evveli emirde. Sana yakışmaz şimdi Resulü Ekrem'in yolundan çıkmak ve günaha dalmak, isyan, isyan filan olmaz öyle şey. Ön namazını terk etmek, orucunu, taharetini, gusunu filan filan yakışmaz sana. Resulullah miraç etmiş, sen de eğer Muhammediysen sallallahu aleyhi ve sellem onun ümmetiysen sen de mirac edeceksin. Etmezsen yarıda kaldın demektir. Yolun yürümedi. Ve la asri Allah diyor ki semavatın ve ardını İşte bizi bir katrez miniden halk eden Allah. Vücut iki şeyden mutlu Bilirsiniz ama tekrar edelim. Unut, Unuttuğumuzu tazelemiş oluruz. Bilmeyenler öğrenirler. Birisi ruhani kısmı. ruhani kısmı arşidir o. Semavidir. İkincisi vücut kısmıdır. Vücut kısmının aslı menihidir. Topraktır yani. Sonra Cenab-ı Allah o menihi kana, kanı, kan pıhtısına, sonra ek parçasına, sonra ana rahminde kudret fırsatıya Allah'ın tersim eder şekli insana koyar ve ruhu getirir onun üzerine bindirir. Yani vücudun senin bineğindir. Nah! İrciği emrine kadar. Bu İrciği emri iki manası vardır bunun. Birisi ölüm anında İrciği var. Bu alemden ayrılmak yani gözlerimizden nihal olmak. Bir de bu alemdeyken, yaşarken dahi Allah'a rüzû etmek vardır. İrciği. Kulun bana dön diye. İrciğiyle Rabbikiraziyet senden razıyım sana dön diyor. Bu hayattayken de bu hayattayken Allah ile hemhal olurlar. Allah ile cümüş ederler yani. Doyamaz Allah'ın sohbetine. Doyamaz Allah'ın zikrine. Doyamaz Allah'a ibadete. Peygamberi Zişan götüyormuş Hazreti İlyas ağlıyormuş. İyi dinle. İlyas değilsin ama Resul-i Ekrem'in Allah. Melek-ül demiş ki yani Ezrail aleyhisselam aşıkın maşıkı iliştirer. kafirin malından ayırar. Dünyasından ayına. Aşıklığı da mahşukuna düştü. Ya bir Allah senin için korku yok, mahzuniyet yok. Sen Allah'a bir evlisisin. Niçin ağlıyorsun? Ah. Demiş ki ey melekül mevt Rabbime ibadet etmeye doyamadım demiş. Nasıl ayağınızı kutlayacaksın ibadet, estağası yakışır mı? Muhammed Resulullah diyor, diyorsun. Bak bak bak. Vel asri de. Vel asri. Asra kasem. kasem. Ne bu asra kasem ederim? Resul-i Ekrem'in Allah asrına kasem ediyor. Peygamber'in doğduğu asıl saadete kasem ediyor. Aynı zamanda sana beş vakit namazı ikram etmiş, ikindi vaktına kasem ediyor Allah. İkindi vaktına. Düşün vaziyeti. İkindi namazının kutsiyetini, Allah indeki makbuliyetini, ikindi ezanı vaktına. Allah yemin ediyor Allah'a şu. Semavatın ve ardın Rabbi Allah. A. İkindi vaktına. Hemen seni dünya işe meşgul etmesin. Yalnız şunu da söyleyeyim. Cenab-ı Hak sahtekanlığı sevmezsin. Resul-ü de sevmez. Hatta pazar yerinde dolaşıyormuş. Varalımıyım koruç bir suyuna ben siz bunlardan beni yıkılarım ama söylemek mecburiyetindeyim. Pazar Efendimiz dolaşıyormuş, Efendimiz Sultan-ı Efendimiz dolaşırken bakmış girişi işi bu Efendimiz el mübarek ellerini sokmuşlar böyle bu hülyeyi altı ıslak üstü kuru. Niye böyle yaptı Demiş ya Resulullah yağmur yağdı. Görürlerse ıslak olduğunu bu almazlar demiş. Onun için kurusunu üstte çıkardım yeşilini. Böyle yapanlar bizden değildir, buyurur Peygamberimiz. Erreşşâşâ-i Semînâ. İkin namazı vaktin ascenin patronu sana müsaade ediyordu, namaza uzatma iş. Bıktırma yani, aman senin namazından nedirme sakın ha. Taş atanlar bizden, atılanlar bizden değildir. Sakın hırsızlığına, tembelliğine namazı perde yapma. Sana söylemiyorum, yapanlara söylüyorum. Ekseri insanlar, mesela şey dersen, götüre bir iş versen hemen namazı kılıyor da, Yeğmeli olursa iş bozuluyor namazda. Bezdi ve sabitli. Olmaz o vakit. İş bozulur. Müslümanın sıfatı değildir o. Müminin iki dişi bir. Özü sözü birdir. Zaten mümin yüzüne bakıldı mı? Onun alnında eseri secde vardır. Onun alnında bir mühür vardır. Üzerinde Muhammed'in Resulullah yazılıdır. Allah Allah. Alnında müminin. Allah'a kasem ederim. Bak komandanlara sorur askerlere falan sorun, Tanırlar çünkü insanlara çok temas eden bilim. Bir taburun içerisine gayrimüslim olan bir taburun içerisine iki Müslüman soksunlar. Eğer bir adamın irfana varsa şöyle baksın o iki Müslümanı o taburun içinden çıkarabilir. Allah müminlerin kadınına ve erkeğine bir nikab bahşediyor ki onun üzerinde mührün vardır. Resulullah'ın ümmet olmak Ha yani Allah diyor ki şimdi resul Ekrem için Asr-ı Muhammediyye'de kasem ederim. Resulullah'ın zuhurundan Kıyamet gününe kadar asrı Muhammediyettir. Bütün insanlar Hazreti Peygamber'in ümmetidir. Bugün dinlisi, dinsizi, doğumlusu, doğusuzu imansı imansızı. Ümmeti ilk kısımdır yalnız. Ümmeti davet, ümmeti icabet. Muhammed-i Resulullah diyen, lisanla ile ikrar edip kalbe tasdik edenler ümmeti icabettir. Bunlar kurtulmuştur. Diğerleri ümmeti davettir. Kur'an daima davet eder, çağırır Allah. Daima çağırır. Rahmete çağırır. Mağfirete çağırır. Vesari ve ila mağfiretinn min rabbikum cennetun urduhâ semâwâtu ve'l-ard. Çağırır Cenab-ı Allah rahmetle çağırır. Hiç kimseye intikamı yoktur Allah'ın. Yalnız Resul-ü Ekreme düşman olanlara intikamı vardır Allah'ın. Müminlere düşmanlık edenlere Allah'ın intika Allah intikam. Allah sahibi, intikam sahibidir, intikam sahibidir Cenab-ı. Çünkü mümine hud'a Allah'a hudadır. Mümin'e hile, Resul'e hiledir. Resul'e hile Allah'a hiledir. Yuhadi olun Allah'a vellezine aminu. Bak dikkat et işini Allah ilan ediyor. Yuhadi <gülüyor> Allah'a Allah'a onlar huda ederler yaparlar. Vellezine <gülüyor> müminlere. Allah kendi nefsine yapılan hudayı müminlere. Müminlere yapılan hileyi Allah kendi nefsine saymaktadır. Onun şimdi kimse kimsenin vakte bilmiş ol ki o binayı ilahidir onu incitme Allah'ın bedeni kuş olursun. Tabi bir kalp ki orada Allah ve Resulü'ne iman olur Onun için... Bir adam ne kadar günahkar da olsa Allah'a rücu ederse, tövbe ederse gene iki cihan şerlerinin sözüyle söyleyelim. Ve karimle müsellah olsun. Etayme zemmi kemel lazım böyle. dikkat bir ne söylüyorum. Ben söylemiyorum. Resul Ekrem'den iba ediyoruz yani söylüyoruz. Tövbe eden o günahı yapmamış gibidir. Burayı iyi anlayalım. Yani böyle günah yaptı, tövbe ya Rabbi günah yaptı, tövbe ya Rabbi. bu değil. değil. hayvanı saadın. Nasıl ki Süt sağdığın bir daha o sütü aynı mübedeğine şey koymak ihtimali yoktur. Tövbe de böyle olacak yani. Nadim olacaksın. Bir daha yapmamaya cezmi kas edeceksin. O vakit Allahü Teala günahı affeder. Ve masa geçen günahları da affeder. Yalnız kul hakkı, hayvan hakkı müstesnadır. Söylüyoruz. Kul hakkı, hayvan hakkı müstesnadır. Kime vurdunsa bir hak. Gidersin dersin gibi boynunu uzatırsın. Yalnız İsa peygambere emir değil. Sana da var emir. Sağına vurduların soluna çevir diye. Bir gayrak vurdunsa arkadaş seni incitmiştim ben der boynunu uzatırsın. Onun mürvetine kalmıştır. İkabeye ikare caiz olur ama sabredersen daha hayırlı olur. Senin için. Yahut kimim anladığında gidiyor vereceksin yerine. Teddiye edeceksin. Füylekarlığı kaldırmaz. Bir süt gibidir hemen bozulur İslam. Nuru hemen kaçar. Hele kafir hakkı. Yavrum hakkına iman, yavrum Allah'ın imanına sallılacak diyor mukayemette. Hatta senin ceddin onlara riaya demiş. Hakkına riaya edilen demiştir. Hakkına riaya edilen demiştir. Hatta Seyyidina Ömer evvel Hattab dolaşıyordur baktı. Bir takım insanlar dileniyorlar. Sordu İslam'a yakışmayacak bir şey. Sıfat, vencilik ne demek Allah'tan gayrından bir şey isteme. Allah'tan iste. Allah! Kimden ne istiyorsan istediğin zaten Allah'tan istiyor. Buna da Allah vermiş, sana da verir. Dedi bunlar nedir? Deniyorlar bu şekilde. Dedi bunlar şeylerdir, gayrimüslimlerdir. Çalışamıyorlar ve vergi veremiyorlar. İyicilerini çıkartıyor. Dedi ki, Vergi, bunların çalıştılar, yerini aldınız. Yani haraçlarını. Şimdi çalışamaz durumdayız, kimden misiniz? Bunları bekli, mali, müslüye ne yazdırın dedi. Ayıptır, dilendirmeyin dedi. Beni dilendirmemiştir. İsteyecek misin? Malik el mülk'ten iste. Malik el mülk'ten iste. Allah'tan iste yani. Allah'ın kapısını kim çalarsa Allah kapısından bizi boş çevirmez. İstemesini bil. İstemesini bil. Mutlaka seni mahzun etmez. Vel asri asrı kasam ederim. Asrı nübüvete. Ve kıyamet gününe kadar. Asrı Muhammediyet çünkü. Her kahramanlık, her zafer... Her alalık, halalın şerefi Resul-i Ekrem'e ayettir sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü bir peygamberin ümmetinden olan büyük kumandanlar, şerefli kumandanlar, adiller, gaziler, onların yapmış olduğu gaza ve o peygambere tabi olan delilerden zahir olan keramat, tabi olduğu peygamberine şerefi tabi olduğu peygambere ayettir. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün ayak çıkıldıysa, şeref Resulullah ayettir, sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Senin anlayacağın. Vel asri, asra kasamalarım. İnnel insâle fî husrîn. Bütün insanlar husrandadır, zulmettedir. Aynı efendiler iştahını zittikrime vakitler olduğu için kesiyoruz dersi. Bana rahmine düşen menih, sanki dipsiz, karanlık bir kuyuya düşer. Başlangıcı oradan başlar. Sonra et olur, kan olur, köhte olur, insan olur, ruh verilir kendisine. Bu aleme çıkar. Ağlayarak gelir. Ağlaya ağlaya gelir. Makamından ayrılmayı istemez. Ve elleri sıkıdır. Çok dikkatliyorum. İşaretleri söylemek istiyorum. Elleri sıkıdır böyle çocuğu doğduğu vakitte. Acaba niye onlar şimdi böyle yapıyor? Dünyaya haristir. Buna işarettir. Ağlaması... Vatanı aslisinden cüda ayrı düştüğü gurbede geldiği için ağlar. Giderken de bakarsın elleri açık gider. Borçtur bir şey götüremez. Yani malik olduğu maddeden hiçbir şey yanına götüremez. Nasip olursa kefin sararlar. Nasip olmazsa onu da bulamaz ot koyarlar. Mesela milyon milyoner bir arkadaş vefat ettiği şeyde, başıma geldiği için söylüyorum, efendim ee, Arafat'ta kefin bulamadık, ottan sardık koyduk. Milyonları vardı adamın. Türkiye'de nasife bağlıdır sen dünya kefinine bakma Allah senin de bana öyle bir kefin versin ki yevmi kıyamette nebiler, veliler bağoslu Resul-i yanında bizim ayıplarımızı meydana koyup bizi rezil etmesin o kefenle tesettür edelim kendimizi Allah setersin yahlarımızı ey müminler günahlara istiğfar ediniz fetiniz ve namusunuzla çalışınız çalışınız ve yoksullara yardım ediniz. Allah'ın en sevdiği kullar Allah'ın en sevdiği kullar helalinden kazanıp helaliyle infak edenlerdir. Cömertlerdir yani. Hadi söylemedim geçmeyeceğim. Bir iki dakikada. Yakup peygambere Cebrail HaSrem sormuş. Biliyorsunuz Yakup'ların Yusuf meselesini hep Kur'an'da da Allah en güzel kısa diye beyan diyor sureyi Yusuf'te. Kasas, demiş ki ya Yusuf demiş İbrahim'in gözleri niye ağardı? Ve ebiyat aynahu gözleri beyazlaştı ağlamaktan Yusufum Yusufum diye. Yusuf'u ağlamaktan gözlerim ağardı demiş. Kamuru niye çıktı demiş? Dünyamı ağlamaktan demiş. Yusuf'un kardeşi Bünyamin de böyle oldu. Bu derde nereden müftela oldum biliyor musun ya Yakup? Allah bilir demiş. Bir gün et tebabı yapmıştın, bir yetim gelmişti, ona tattırmadın. Yusuf'unla Bünyamin'in ne diğer çocuklarına oturduğunu yedin, o yetim karşıdan gözyaştık demiş. Allah onun için seni bu derde müptela kıldı demiş. Bundan sonra Yakup Peygamber her gün ziyafet verdirir, münadilere nida ettirirmiş. Oruçlu olan iftara gelsin, oruç tutmayan yarın gün öğle yemeğine gelsin diye her gün. Zarar etmezsin. Kaç tane ağlayan göze sildin? Göze sildin. Kaç tane soruyorum sana. Kaç tane ağlayan göze sildin? Kaç tane yetimi giydirdin? Kaç tane ağlayanı güldürdün? Kaç tane acı doyurdu. Acı doyuranlar, yetimi giyenler yok, mekâbi çıpak kalmazlar. Arşın gölgesinde ölenir. Onlar libası cennet ile libas olurlar. Allahü